konu daha var abi. Benim üzüldüğüm bir hadise şu abi. İslamiyete yeni giren kardeşlerim geldikleri yerleri bazen unutuyorlar. Unuttuklarından dolayı böyle bir kitap okuyoruz, bir şey yapıyoruz, ezberimize geliyor. 2-3 kişiye anlatınca da ne oluyor? Bazen insan enaniyetine kapılabiliyor. Öyle değil mi kardeşim? Enaniyete kapılınca hangi damarlar azıyor bu sefer halis? Tenkit damarı, gıybet damarı, iftira damarı vesaire vesaire vesaire bunlar azıyor. Ve Bedüze ama şöyle bir cümle söylüyor Turgay abi. Hizmet ettim diye gururlanma. Allah bir recülü facirin, en günahkar adam demek. Eliyle kendisine hizmet ettirebilir. Bak şu kullandığımız teknolojiyi yapanlar kimler? Bir düşünün bakalım. Allah onların eliyle hizmet ettiriyor bize. Sen kendini o recülü facir bilmelisin diyor abi. Bir insanın bedenine ameliyat yapmak için bayıltmalısınız. Ruhunu ameliyat yapmak için irfan ayırtmamız lazım. Sizi Resulullah'ın hayatından bir parça ile ayılmaya davet ediyorum abi. Bir çarpışma sonrasıdır. Çarpışma sahasında geçince atların altında kalmış bir çocuk ceseti görür Resulullah. Muhtemelen annesi tarafından getirilmiş bir çocuk. Kimin çocuğu olduğu belli değil. Nasıl geldiği, nasıl öldüğü de belli değil. Ama bu manzarayı görünce birden bire irkilir Allah'ın Resulü. Yüzünün tümüne derin bir hüzün yansır. Herkesin duyacağı bir sesle haykırır. İnsanlara ne oluyor ki? Kadın ve çocuk öldürüyorlar. Ya Rabbi bil ki Muhammed bundan haberdar değildir. Ya Rabbi Muhammed bundan razı değildir. Bütün bir gün boyu bu hali devam eder. Ya Rabbi bil ki Muhammed bundan haberdar değildir. Ya Rabbi bil ki Muhammed... Bu çocuk ölümlerinden razı değildir diye devam eder efendimiz aleyhissalatu vesselam. Nihayet arkadaşları onun kızgınlık ve hüznünü dindirmek için araştırırlar. Ve çocuğun annesi tarafından savaşa getirilmiş ve mücadeleler arasında serseri bir darbeyle hatayla öldürülen bir müşrik aileye ait olduğunu öğrenirler. Gelirler. Ve Hazreti Peygamber'e bunu söylerler. Turgay abi niye söylüyorlar? Müşrik ailenin çocuğumuz üzülme diyecekler bak şimdi. Efendimiz derler. Bu müşrik bir ailenin çocuğuymuş üzülmeyiniz. Sakinleşeceği umulurken... ...hiddeti daha da artar. Ve şöyle buyurur. Öyle mi? Demek ki müşrik bir ailenin çocuğu. Ya siz neydiniz? Sizler de müşrik birer ailenin çocukları değil miydiniz? Tebliğ yaparken bize ne oluyor Turgay abi? Yani cennetle mi müjdelendik? Ne bu gurur ne bu onur? İman bir anlık bir mazhariyetten ibaret değildir abi. Sürecin hatta finalin adıdır iman. Sen sen ol bu hadisi unutma abi. Allah rızası için El Fatiha masalat.